Elinden görmedik hiç bir bela mı kaldı alemde? Gamından çekmediğim bir cefa mı kaldı alemde? Bela bezminde gam camın içip mesli harap olmak Benim kan olası gönlüm sana mı kaldı alemde? Dem olmaz kim vefasızlar cefasın çekmezem yarap Vefasız dil ruba sevmek bana mı kaldı alemde? Bu Mukallit oldu hep alem, cihan birbirine düştü. Olur olmaz safasız da safa kaldı alemde? Hayali tavkı zülfünden perişan hal olup herdem, Başımdan geçmedik hiçbir bela mı kaldı alemde? Hayırlı akşamlar, genç yaşında şiirler yazmaya başlayan, İstanbul'a geldiğinde de şiirde ustalaşarak, Divan Edebiyatımızın mimarlarından olan Hayali Bey'i ve şiirlerini konuşacağız bu akşam. Sevgili Üstadım Hayati İnaş'la birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz. Merhaba efendim. Hoş bulduk. Hayali Bey merhum 1555'te vefat etti. Yani bu Fuzuli'den bir yıl önce demek. Veya tersi. Yani 1555'te vefat eden Fuzuli de 56'da o. Bunu ayırt edemiyorum. Ama önemli olan şu. Fuzuli ile aynı zamanda yaşayıp hemen hemen aynı yaşta olup onu varlığına rağmen adından söz ettiren bir şair olmak cidden çok büyük bir iş. Hayali Bey merhumu tanımam Şeyh Galib'in bir tahmisiyle oldu. Öncelikle ve özellikle. Fakat tabi Hayali Bey hep sesi gür çıkmış bir üstaddır ve ilk akla gelen mısra bu şairimiz anıldığında ilk akla gelen mısra O mahiler ki derya içredir deryayı bilmezler mısrağıdır yani beş beyitli bir gazeldir birinci beytin ikinci mısrağıdır Ama tek başına yani mısrayı vereceğiz nedir benzersiz mısra nedir? Denilse verilecek en parlak örneklerden biri budur. O mahiler ki derya içredir deryayı bilmezler. O balıklar ki denizdedirler ve denizi bilmezler. Öyle bir şairden söz ediyoruz ki mesela iki beytini onu tanımak için söyleyeyim. Ne zillet vermek râgıp ne devlet hâhımız vardır. Ko gayri gayra yâr olsun bizim Allah'ımız vardır. Şimdi e, ifadedeki güç hemen insanın dikkatini çekiyor. Ne birini küçültmek gibi bir derdimiz var ne de yükselmek gibi bir kaygımız var. Yani insanlarla meşgul değiliz. İnsanlarla itişip kakışma, öne çıkma falan gibi kaygılarımız yok. Bırak başkaları başkalarına ayar olsun. Bizene bizim Allah'ımız vardır. Ko gayrı gayrı ayar olsun. Bizim Allah'ımız vardır. Bizi bir kez sanıp ey gam, yok etmekten hazer kıl kim? Cihanı yok iken var eyleyen Allah'ımız vardır. Bir diğer gazelinde de aynı şekilde Allah'ımız vardır. Hedifini tekrar ediyor. Bizi kimsesiz zannedip, zayıf, zavallı görüp, üstümüze üstümüze geliyorsun ey gam, bizi yıkacak gibi falan, sakın ha sahipsiz değiliz, Cihanı yok iken var eyleyen Allah'ımız vardır. Hiçbir şey yokken var eden Allah'ın kuluyuz. Hazreti Mevlana'nın bir kelamından bahsedilir. Ya Rabbi deyip elini açınca benim büyük derdim var deme. Derdine dönme de ki benim büyük Allah'ım var. İşte bu e, muvahit edası Allah'tan başka bir Kimseye minnet etmeyip, derdini ona arz etmek, ne isterse ondan istemek haleti ehl biridir. Çok özel biridir yalnız. Bekar Memi diye anılır. Yani Hayali Bey, onun hayali mahlası. Bekar Memi diye çocukluk, gençlik yıllarında pek de öyle ele uca sığmaz bir yapısı var. Evet. O dönemin bir üst düzey bürokratı bu delikanlının haşarı tutumlarını pek beğenmez ve kontrol altına alarak böyle yanlış işlere bulaşmaması için ona sahip çıkar. Saraya intisap eder. Artık saray şartlarında derli toplu olması, yani basacağı duracağı yeri bilmesi icap etmektedir. 16. yüzyıldayız, kanuni dönemindeyiz, ihtişam devri... <gülüyor> Şairi koruyan, şiirden çok iyi anlayan, kendisi de güçlü bir şair olan Kanuni Sultan Süleyman Taht'ta ve herkes birinci sınıf, öyle bir dönem yaşıyoruz. Fuzuli gibi bir üstat var, Taşlıcalı Yahya gibi bir şair var, biraz daha yaşça genç olmakla beraber Hayali Bey'den. E, o döneme dair bir konferansta şöyle bir cevaba mecbur kalmıştım. Bir talebimiz sordu. Konferans bitiminde bazen sorular olur ya. Evet. Gazi Üniversitesi'ndeyiz. Delikanlı biraz da tedirgin, meraklı, candan bir sualle. Ya hocam dedi, nasıl oluyor dedi bu kadar güçlü şair. 13 şair saydınız dedi aynı dönemde. Çok yani, evet. Hepsi de birinci sınıf. Bu sizin hatırladıklarınız. Bugünkü konferansa konu olan isimler sadece tamam aynı dönemde 13. Çocuk bir oturmuş not almış yani çocuk. Yani da ayrıca ilgi çekici. Söyle bakayım dedi ki onlar? Ben öyle bir dikkatle söylememiştim çünkü. Hakikaten 13 ismi de saydı. Hepsi birinci sınıf. Üstad şairler. Kanuni merhum. Şair muhibbi. Evet. Fuzuli, baki, hayali, bağdatlı ruhi, taşlıcalı, yahya, behişti, ravzi, vücudi, rahmi, Kabul'i Mesela az bilinir Kütahya, Gedizli, Kabuli. Aşkı yani muazzam bir şairdir o da. Belki şimdi bile unuttuklarım var. Velhasıl aynı dönemde hemen hatıra gelebilecek hepsi de birinci ligde olan. E, bu kadar şair varken biz nasıl oluyor da fazlaca haberdar değiliz diye biraz da sitemkar söyledi. Dedim ki evlat herhalde çok olduğundan. <gülüyor> Yani başkalarında az tek bir isim sivrilip çıkıyor. O yüzden unutmuyorlar. Muhtemelen öyle olsa gerek. Bizde biraz da bunun çokluğu belki unutmamıza sebebiyet veriyor. O mahiler ki derya işledir, deryayı bilmezler. Denizin içindeki balığıyız ya biz. Yani her taraf. Denizden, ee, haberimiz, denizden haberimiz olmuyor işte yani. insan kıymet bilmiyor kaybetmeyince. Bu mısrağın yer aldığı beyt şu. Sen biraz önce programa başlarken... Benim de dikkatim oraya çekiyordu ya, ya muazzam bir şey hakikaten ya. Cihan ara cihan içindedir arayı bilmezler O mahiler ki derya içredir deryayı bilmezler. Berces de işte. Yani dediğim gibi. Bütün eserler müessire yol gösterir. Eserden müessire yol vardır. Bir güzeli bir güzelliği övdüğünüz zaman haddi zatında... Övdüğünüz Allah'tır. Süleymaniye Camii'ne baksanız ve ondaki intizam, güzellik, estetik sizi hayran bıraksa ve peşinden deseniz ki ya hakikaten ne güzel bir cami falan. E aslında övdüğünüz taş değil, Mimar Sinan'dır. Onu yapan o çünkü. Eserden müessire yol var. Bütün kainatta göre geldiğimiz, gözümüzden kaçan güzellikler. Allah'a işaret ediyor. Onu bize hatırlatıyor. Fakat o mahiler ki derya deryayı bilmezler. Ama insanoğlu da gafildir. Denizin içindeki balığın denizi bilmediği gibi. Buna bir din büyüğünün çok enteresan bir kelamı uygun düşüyor. Allah zuhurunun şiddetinden gayiptir diyor Hazret. Yani... O kadar zahirdir ki, o kadar görünürdür ki, o yüzden görünmez. Aslında her yerde var. Yani her yere hakim, her yer onun. Şimdi şöyle bir şey yani, zuhurun şiddeti ne demek? Kara bulutlar arasında güneş şöyle bir yüzünü gösterse, hafifçe böyle bir güneş ışığı sızsa bakarsınız, görürsünüz. Veya ne bileyim, karanlıkta küçük bir mum yansa ortalık verir. Ama güneş, temmuz güneşi üstünüzde parlarken gözlerinizi güneşe dikerseniz yani zuhur şiddetlenirse o şiddet sizi kör eder. Güneşi de başka bir şey de görmez hale gelirsiniz. Zuhurunun şiddetinden gayip Burada o nükte var. Bu beytte o görünüyor. tabii bu beyt sadece millenyumda bizi heyecanlandırmış değil. Dedim ya Hayali Bey'i Şeyh Galip yoluyla tanıdım böyle Daha çok daha derinlikli olarak Galip merhumun bu beyte bir tahmisi Var çok enteresan bir şey Nefesna nefhasın guş etmeyenler nayı bilmezler Miyanı canu cananda buhuyuhayı bilmezler Nefesna aşinalar gevheri ma'nayı bilmezler Cihan ara cihan içindedir arayı bilmezler. O mahiler ki derya içredir deryayı bilmezler. E şimdi iki büyük usta yani öyle bir yerde buluşuyorlar ki. Nefehna üfledik. Ayet-i kerimeden alınan bir kelime bu. Üfledik buyuruyor Allah-u Azimüşşan. Ruh üfledik Adem'e aleyhisselam. Yani insan nefah verildi üflendi ki can buldu ruh buldu ve asitten, proteinden kemikten etten yağdan ibaret insan insan oldu ruh üflendi ona fakat bu nükteyi bilmezse insan yani Cenab-ı Hakk'ın kudretini unutur yani gaflete düşerse eee nefesna eee nefehna nefhasın duş etmeyenler yani bunu işitmeyenler duş etmek işitmek demek. Bu nefayı bu üflemeyi işitmeyenler nayı bilmezler. Şimdi bevlevi şair tabii. Nay, ney. E, yedi 7 delikli önü ucu açık bir e, nefesli Saz evet. ney e şimdi ondan bahsediyor gibi görünüyor baktığınızda ki doğru da yani bu ama öyle bir rumuz ki bu insanı kamili temsil ediyor ney. Ankara valisi merhum Abidin Paşa'nın mesnevi şerhine bakılabilirse daha ön sözde birinci beytin şerhinde bu husus görülür. Neyden maksat insana kamildir diye izah eder. Dokuz ayrı yönden gösterir yani delillerle. Hatırımda olan bir ikisini söyleyeyim. Yedi delik vardır neyde. Üstte altı altta bir. İnsandaki, insan başındaki yedi deliği temsil eder. Alttaki ağızdır diğerleri burun kulaklar ve gözler. İkişerden altı. Alttaki pek açılmaz Açılınca da yakar. Böyle nadiren açılır. Yani iyi dinle, iyi gözle, iyi kokla. Onda bir söyle tam söyle. Ögütme ağzına her ne gelirse asiye basa. Değirmen gibi ağzına geleni öğütme filan diyen şairin. Yani insanı tanımaz diyor yani. nefeh na nefesini işitmeyenler. Bunu fark etmeyenler. insanı kamil manada tanıyamaz. Ona hayvan gibi bakar canlı yaşıyor sonra da ölüyor falan ürüyor falan gibi yani şu anki tüketim kültürünün, kültürünün önemli bir şeyi kültürünün e, bakış açısı bu sektör, işte. sektörünü geliştiren tabii, varlık diyebiliriz tabii, yani şu tabii. An homo ekonomikus evet, <gülüyor> alır satar kredi kartı çektirir falan yani insanı ruhuyla tanımak mümkün nefehna nefhasın o üflenen ruhtur bunu bilmezse ikinci Mısırda devam ediyor Şeyh Galip Merhum. Miyanı canı canan da bu huyu hayı bilmezler ve sevenle sevilen arasında açıkla maçuk arasında olup biteni bilmez bir hayhuy vardır ama bunu bilmez, anlayamaz, idraksiz gelir geçer. Yani nadan gelir, nadan gider diyor. Miyanı canı canan da bu huyu hayı bilmezler. Takviye üçüncü Mısra'da teyit ediyor. Nefesna aşinalar gevheri manayı bilmezler. Yukarıda dediğim gibi nefesi tanımayanlar mana cevherinden mahrumdurlar. Sadece zahirde takılı kalırlar insanı. Dışından görürler. Bedeninden biraz anlarlar ama ruhunu bilmezler. Ve artık hayali bey sözü alıp cihan ara, cihan için dedir ara'yı bilmezler. E insan küçük alem, alem büyük insan. Kendini bilmeyen alemi de bilmez. Kendini bilmeyen Allahı bilmez. Arif olmaz. Efendim, nadan cahil kalır. Cihanara, cihan içindedir. Süsü bilmezler diyor. Tabi orada bir de güzel bir edebi şey var. İki mane, tevriye var yani. Aramayı bilmezler gibi de. Yani yani cahilane bakar. Fark etmez ayrıntıyı, bir güzelliği. Fark etmez, ibretle İbretle bakamaz. O mahiler ki Derya içredir Derya'yı bilmezler. Hayali Bey'den meşhur Mısır'a çok. Yani gerçekten çok derin bir ufku olan mu muazzam ismi gibi hayali çok kuvvetli olan bir üstaddan bahsediyoruz. Biraz da e, <gülüyor> biraz önce dedik ya o kadar çok üstadın içinde öyle bir şey söylemem lazım ki fark edilebileyim. Evet, Şimdi de. benim sorularımdan birisi de Yok, öyleydi buyurun. yani dedim ki Yaşadığı dönemde birçok şair var. Evet. Her bir birbirinden meşhur. Evet. Öyle olunca bir şairin aslında tanınması ve öne çıkması çok kolay değilmiş. İl tabi, tabi. Yani devler yarışıyor. Evet. Nereye çıkıyorsun? Şimdi hangi meyim me Süleymanoğlu ile benim halter yarıştımda? <gülüyor> yani, şey yani. Muhtemelen Bu. galip gelirsiniz ama. Eğer <gülüyor> yani, yani, kolay değil yani. tabi dediğiniz çok doğru. Yani. E, merdaneler var diyor yani Yunus Emre'nin şiirinde diyor ya yani öyle çıkma meydane diyor meydanlar içinde merdaneler var burası merdanelerin olduğu bir meydan şiir anlamında e, söylüyorum yani e, o dönemde saydığımız isimlerden biri Taşlıcalı Yahya'ydı evet. çok beşkurdur yani üstadımız Taşlıcalı Yahya ganidir aşk ile gönlüm ne malim ne menalim var ne vaslı yarahandanam ne hicrandan melalim var cihan fanidir ey Yahya hüvel hayyü hüvel baki değişmem atlası çarha benim bir köhne şalim var diyen adam taşlıcalı Yahya ama sarayda değil bürokrat devlet memuru ama uzakta yani Balkan'la suyun öte yakasında Tuna'dan ötedikilere öyle derler evet. suyun öte yakasında bu duruma da biraz gücengin tabi bir vesileyle demiş ki hayali beyin gördüğü iltifatı biz görsek alem şair görürdü ama ne yaparsın kısmet dermiş Biraz böyle kıskanma da var sanki. Böyle nazireleri var zaten. Ya, ya, olmaz olur yani. mu? olmaz olur mu Hayali Bey diyor yani çok ünlü oldu ama diyor. Yani ayıptır söylemesi. Bizden üstün olduğu için değil diyor yani. Ben sarayda olaydım görürdünüz siz. Kaldı ki sarayda olmadığı halde. Tahşıcalı Yahya'yı bilmeyen mi kaldı yani. Maşallah çok güçlü bir üstad. Ama Hayali Bey'e dönecek olursak. Onda ünlü Mısra, güçlü Mısra, yüzyılları aşıp gelen Mısra az değil. Bir beyti de şu. Aşk bir şema ilahidir benim pervanesi, şevk bir zincirdir gönlüm anın divanesi. Pes dedirten bir beyittir. Evet. Aşkı ve şevki tarif ediyor, tanım yapıyor. Şimdi Abdullah'cığım bu tanım, evvela tanımı tanımlamak lazım. Bizim sırt çevirdiğimiz Türkçe'de tanımın nasıl olması gerektiğine dair bir ibare vardır. Öfra'do necami, Yarını mani. Yani tam anlatır neden bahsediyorsa, neyi tanımlıyorsa ve ne olmadığını da çok net gösterir. Kafalar karışmaz. Net bir anlatım vardır. Tanım böyle olmalıdır. Bu iki mısrada o özellik var. Aşk bir şam ilahidir, ilahi bir mumdur. Benim pervanesi ve ben mumun etrafında da pervaneler döner. Canveren pervaneler program ismiyiz. Evet. O değil mi işte o nükte o? Ee, şevk yani aşk olmadan meşk olmaz derler ya doğrudur da aşk olmadan şevk olmaz şevk olmadan meşk arada bir de şevk var yani peki şevk nedir teşvik kelimesiyle Türkçe'mizde yaşıyor bir şekilde zayıf bir halde de olsa yaşıyor kavuşma arzusu efendim e, sevgiliye İtillimi sağlayan yani mıknatısa doğru toplu neyi cezbeden güç gibi bir güç. Esir alır yani zincirdir o diyor beni ona bağlar diyor. Şevk bir zincirdir gönlüm anun divanesi. Zincir de deliye bağlanır. Yani öyle çağrışımlar var ki iç içe. Eskiden deliyi bir yere tıkıp da ölüme mahkum etmezlerdi. Veya hapsetmezlerdi suçlu gibi. Toplum içinde gezebilir ama zincirli olur ki fazla gidemesin. yani gök kubbeden de mahrum edilmiyor adam hasta diye akıl hastası diye deli diye bir yere kapatılıp bir yere kapatılır ve yani. ziyaret edilmiyor öyle. çok insani bir yaklaşım o yüzden zincirli zincirli deli diye de bir laf o yüzden yani nasıl zincirli deli artık o hat safada zincire bağlanmış deli gibiyim işte be, Delilik derecesinde şevkim var, kavuşma arzumu. Fazla. Ki. fazla. Hatırlayalım hadisi şerifi. Bir kimseye deli denilmedikçe imanı kamil olmaz. Eyvallah. Maksat sahibi deli gibidir. Din büyüklerinden yani bir. Onu baktığımızda hissef. onu görmemiz lazım, onu hissetmemiz lazım. lazım. Ya yani bu adamın böyle bir derdi var veya böyle, böyle bir aşkı var dememiz lazım. Gördün mü? Bir şeyin peşine Takılmış bir derde düşmüş deli gibi. Ya hayret nasıl bir tutku bu dediğin insan görmüşsündür. Ben. Gördüm. Evet. Yani o, o dereceye varmaz. Delisi olmadığın için velisi olamazsın denir mesela. Bunlar aynı noktadan çıkan şey. Aşkı ve şevki böyle güçlü ifadelerle e, dikkatimize sunuyor. Bu gazelden iki beyt daha okuyacağım. Son iki beyt çok enteresandır. Yani atlıyorum dördünü. Son iki beyt de diyor ki. Şimdi kande bilsin şahı aşkın dergehi adabını kuhken bir dağ eri mecnun yaban divanesi. Mecnun ne bilsin aşkın usulünü çölde gezen bir yaban yabanidir. Ferhat nereden bilsin dağ adamı saray incelik ister. Onlar değil hakiki aşık biziz falan diyerek böylece meşhur aşıklarımızla yarışarak kendini ve aşkını öne çıkarıyor. Rint oldur, şimdi tanım demiştik ya, evet. son iki beytte bir tanım daha var ki çok enteresan. Hayali Bey Üstad'a selam, hürmet. Hu Hayali Bey Üstad. <gülüyor> Rint oldur kim götürdü bezmi kesretten ayak, saki-i devran elinden dolmadan peymanesi, şiir şeker gibi alıştı hayalinin veli, İltifatı şahile bu vazı derviş hanesi. Biraz da böyle yavaş okumaya çalışıyorum. Dikkatle dinlemek isteyenlerin işini kolaylaştırmak için. Bu iki beyitteki senaryo şu. Rint odur ki şimdi bir tarif yapacağız. Rint kimdir? What is the Rint? Kimdir hocam? Kim ederler? Bu beyt, bu tanımı efradı ne camia yarını mani ortaya koymuş. Odur ki şuna derler ki iki nokta üst üste. Bezmi kesretten ayak götürdü. Ayak kadeh demektir. Aynı zamanda ayak, ayak da demektir. Bezmi meclis demektir, topluluk demektir. Bezmi kesret, çokluk meclisinden ayağını kaldırdı. Yani orada yenilip içiliyordu, o kadehini koltuğunun altına aldı gitti demeye geldiği gibi. Kalttı yürüdü, ayağını kaldırdı gitti, sırtını döndü o meclise de Kalabalıklardan da ayrılır diyebiliriz. Bezme kesretten ayrıldıysa, kesret meclisinden ayrıldıysa nereye gider insan? Vahdet meclisine, vahdete gider. Kesretten vahdete. Çokluktan birliğe. Yani herkesle alakayı keser, Allah'a döner. E peki her ölen bunu yapıyor. Yani ölmek budur zaten. Her ölen Kesre't Meclisinden ayağını kaldırdı ve gitti. Herkes mirint değil. Ya değilse o halde şimdi işte usta işi beyitte bu özellik vardır. Altı soruya cevap verir ustanın eseri. Nedir o altı soru? Ne, nerede, ne zaman, ne için, nasıl, kim? Bunu sorarsın. Şiir okumanın da bir usulüdür yani bizimkiler mükemmel. Beyt Tamamlanmış eser demekti. Ev demek beyt. E, evet. Evde ne olur? Pencere olur, kapı olur, çatı olur. Bilmem ne olur. Baktığın zaman eksiksiz Bir Bütünlük şey. olur. Duvarın biri yoksa olmaz Yok, yani. yani. Bu O halde bütün sorulara cevaplanmalı. Şimdi ben de soruyorum şaire. Her ölen rind olmadığına göre ne demek istiyorsun üstad? Ne zaman ölen derler? Rind zamanını belirtiyor. Ne zaman? Saki'i devran elinden dolmadan peymanesi. Kadehi, bakın ayak kadeh demek ya, peymane de kadeh demek. Zenginliğe bak abi edebiyatta. Peymane, piyale, sagar, sifal, kadeh, ayak, kes, yani. Hepsi ayrı ayrı kullanılabildiği için de böyle bir cam, efendim neyse. onu Oraya da bir parantez açtık, kapattık. Hayat kadehi, devran sakisi elinden dolmadan önce ölene derim rind. Yani Hazreti Azrail gelip de emaneti aldığında ölene değil. Onu herkes yapar. Onu herkes yapacak zaten. Eceli. Yani o, ecel, o eceli. Mi o garanti var? zaten. O herkes erkek, ölecek. O hüner değil. Yani. Doğmak da ölmek de hüner değil. Evet. Ölmeden önce ölmektir diyor. Ona derim rind. Ve hadisi şerif izah edilmiş oldu şairane. Evet. Mutu kabla entemute. Ölmeden önce, önce ölürüz. Şimdi tanım... Ve izah biçimi çok yakışıklı ya. Sondan bir, sondan ikinci beyt. Kendisi de bunu fark etmiş olmalı ki üstad. Son beyitte böyle bir nükte patlatıyor. Diyor ki, şiir şeker gibi alıştı hayalinin veli. iltifatı Şah şahile bu vaz'a dervi şanesi. Çok güzel bir şey söyledim. Siz de fark ettiniz diyor. Şeker gibidir diyor bu söz diyor. Ee, e şeker sütün içinde lezzet bulur, güzelleşir ya. Süt de var diyor. O da ...devrin sultanı olan kanuni merhumun hazırladığı ortam. Yani iltifat şah, padişahın iltifatıyla bizim dervi sözümüz... ...sütle şeker gibi iyi uyuştu, iyi bir araya geldi diyor. Yani dil altından sponsora da bir övgü. Peki bu övgü haksız mı? Haklı. Vallahi değil. Yerden göğe kadar haklı. Yerden göğe kadar haklı. Kanuni merhum dediğimiz adam Sinan gibi mimara, Baki gibi şaire... Hayali gibi şaire sponsorluk yapan adamdır. Önünü açan adamdır. Yani Süleymaniye yapılacaksa bir Sinan bir Süleyman lazım. Yani hem süt hem şeker. İltifatlı şah ile bu vazge dervi şahanesi. Şimdi Hayali Bey'i Şeyh Galip'ten ayrı anmak kolay olmuyor. Muazzam bir tahmisi var çünkü. Çok uzatmadan 8 Mısra, o, Ya bir gireyim istiyorum. Dedik yani aşk bir şemi ilahidir benim pervanesi, şevk bir zincirdir gönlüm anun divanesi dedi Hayali Bey. Allah rahmet eylesin üstüne altı mısra galipten. Kalp bir genci nedir cismim anun viranesi? Feyz bir bahri keramettir sözümdür danesi. Nutk bir tutiyi hoşkudur derunum lanesi. Eşk bir sahbayi ateştir gözüm peymanesi. yes bir mihmanı gamdır hatırım kaşanesi. Dağ bir murgis semenderdir ten ateşhanesi. Aşk bir şem'i ilahidir benim pervanesi. Şevk bir zencirdir gönlüm anı divanesi. 6 artı 8. Galip merhumun 6, hayali merhumun 2 mısrağı bir kıta meydana geldi tahmis dedim ama bu tahmis değil tabi artık bu sekizleme tahmis beşleme demek kalp bir hazinedir beden adlı viranede gizlenmiştir evet hazine viranede gizlenir zahire bakma haraba ehline hor bakma zakir define Malik viraneler var beden sadece bir yıkıntı oradaki hazine kalptir ruhtur manevi tarafındır senin peki ben merak etmez miyim bu kalp Neyle beslenir, gıdası nedir? İkinci Mısra'da tak diye cevap geliyor. Feyz bir bahri keramettir, sözümdür danesi. Bir keramet denizidir feyz ve kalbin gıdasıdır. Sözüm de o feyz denizinden çıkan de inci taneleridir. Mesnevi şerh ediyordu şiirinde galip merhum. ne demek istiyor yani Allah dostlarının evliya ikramın sözleri kalbi besleyen feyzdir diyor. Yani insanın sadece kafası bilgiyle doyunca iş bitmiyor. Gönlü de sevgiyle feyiz de doyuyor. Onu demek istiyor işte. Üç türlü gıda var, ihtiyaç var yani. Mide acı ekmek su ister, kafa acıkır, bilgi ister, gönülde sevgi, feyiz ister sen sorarsın tabi haklı olarak bu feyiz nasıl alınır? Nutk 3. Mısır'a onun cevabını veriyor. Söz nutk bir tuti hoşgódur derunum lanesi. Güzel öten bir kuş gibidir nutk. Söz ve işte içimde yuvalanmış bir gibidir Hemen arkasından eşk gözyaşı anlatılıyor. E bu alışveriş esnasında ağlarsın diyor. Aşık ağlamaz mı hiç yani? Aşık dediğin ağlar kardeşim. Aşık gülmez deli ağlamazmış. Efendim ye bir mihmanı gamdır hatırım Ateşhanesi ama bilmelisin ki aşkta kavuşmak olmaz. Efendim dağ bir mürgis hemen derdirten ateşhanesi ve aşk ateşine düşenlerin yanması kaçınılmazdır. Bu ateş ise yanıyor görüntüsü altında insanı olgunlaştıran bir nurdan başka bir şey değildir. Ve sonra Hayali Bey'in iki mısraı Evet biraz hızlı mı gittik? Yani çok coşkulu gittik. Hoş da gitti Başka bence. türlü de ben gidilmiyor. Hoşuma, hoşuma, hoşuma da gitti. Allah razı olsun. Eksik ee, olma. Farklı tahmisleri de vardı bilmiyorum. Hani onlara geç çekmişsiniz de. Bir tanesine bakalım. En miz. azından birine bakalım. Şimdi geçen hafta zatiden bahsetmiştik. Evet. Ee, kısa da olsa. E, şimdi hayaliye demurmuştuk. vurmuştuk. Hayaliye galibin tahmisini okuduk. Evet. Hayali'nin Zati'ye tahmisini sen evet. Hatırladın, iyi yaptın. Canına ateş orur bir mihri rahşanın mı var? Sinede dağı gamından nar-ı mı var? Subhadek şebnem döker bir çeşmi giryanın mı var? Noldun inlersin gönül hercai, Noldun inlersin felek hercai cananın mı var? Her makamı sayreder bir mahitabanın mı var? İlk kıta bu, son iki mısra Azatî'nin. Esmez abu hakun izre hergiz badı sert, Çekmez bülbülün goncandan alam ile dert, Zinet eylerken seni gehlale gibi sürh verd, Benzini ey bostan, hazam mı etti zert, Yoksa başı taşra bir servi hıramanın mı var, Gül güler gülşende sana ağlamak olmuş nasip, Yoksa goncana rakibi har mı oldu karip, Derde mi düştün ki derman edemez ona tabi, Ağlayıp feryat edersin her nefes. Ey Andelip, harile hemsaya olmuş. Verdi handanın mı var? Ey hayali aşka kul olalı sultansın yine. Yani bir huri veşin hüsnüne hayransın yine. Bir melek suretlinin derdiyle nalansın yine. Zülfü dilber gibi ey zati perişansın yine. Cevribi had yoksa bir zülfü perişanın mı var? Zirve eserlerimizden biridir. Hayali zati ortak çalışması tahmis. Sadece ilk kıtaya şöyle bir bakacak olursak gök ile konuşan bir adam düşünün ya Allah Allah. Meydan okuyor bu insanlara bakıyor inliyorsun diyor ey felek diyor. Şimdi gece vakti yapayalnız şehir gürültüsünden uzak bir ortamda göğü seyredersen oradan böyle sesler geldiğini vehmedebilirsin en azından. Yani böyle bir bir sus bucaksız bir, bir büyüklüğün karşısındasın. Ee, her gezegenin ayrı bir nota sesi verdiği söylenir. Ya biliyor musunuz? Enteresan Doğru ilginçler yani. bunlar. Şimdi biz şehrin içinde kardeşim bunalmışlar. O kadar ya. gürültünün içinde kendi sesimizi durmaya fırsatımız oldu. Yani inliyorsun ne olduğunu inlersin felak. Bir derdin olmalı diyor. Hercai cananın mı var? Hercai çok nefis bir kelime. Bir menekşenin türünün adıdır değil mi? Her ca, her yer. Yani her yerde yetiştiği için o arsızdır o menekşe. Ona ondan her diyorlar. İnsan için, sevgili için her Nerede duracağı belli olmayan Gah orada gah burada ele uca sığmayan Böyle biraz anarşik tabiatlı Demektir Her bir sevgilin mi var ki inliyorsun ey felek Diyor evet ay oradan oraya gidiyor Oradan oraya gidiyor güneş bir doğuyor bir batıyor Falan yani gönlü orada ama Ele uca sığmıyor ki Doğduğun doya doya Dur, doya yerde, Dur, yani. yerde durmuyor ki Yani Gökyüzünü ay ve güneşi Doya doya Seyredememe derdiyle dertli Kabul edip bundan inliyorsun herhalde diyor. Canına ateş urur bir mihrir rahşanın mı var? Ta canını böyle köz gibi yakan bir güneşin mi var? Sinede dağgamından gamından narı suzanın mı var? Ta sineli delen bir yıldızlar ateş mi var neyin var? Subhadek şebnem döker bir çeşme giryanın mı var? Sabaha kadar ağlayan gözlerin mi var diyor. E tabi yağmur yağıyor onu da bir ağlama olarak görüyor. Yani sohbet ediyor gökyüzüyle. İkinci kıtada dönmüş gül bahçesine. Yahu ne güzel baharın vardı ne kadar güzeldi. İnsanlar imreniyorlardı sana ama ne oldu acaba senin derdin ne? Seni de gamlı gördüm sararmışsın. Güz mü geldi yoksa başı dışarıda bir servi hıramanın mı var? Şimdi bahçe nasıl bir yerdir? Gül olur, bülbül olur, diken olur. Su akar ve bahçenin kenarında servi nazlı nazlı salınır. Ve tabii yüksekte olduğu için gözü dışarılardadır. Bahçenin de o Servi'ye böyle biraz böyle kıskançlıkla sağda solda gözü var derdiyle dertlendiğini vehmederek Ey bahçe herhalde gözü dışarıda bir sevgilin var bir Servi hıramanın var Bütün bunlar tabii aşık üzerine e, söylenen aşığın derdini anlatan dolaylı sözler Aşık için problem nedir? Sevgilisinin kendisine ettiği eziyet değil, sağa sola bakması. Evet, hep da en büyük kork, en korkutucu şeydir ya. Yani. Odur. hep şimdi e, sen e, öyle bir sevgili var ki, öyle bir aşka düşmüşsün ki yalnız değilsin ve rakibin var. İşte bu duyguyu veriyor. Sonra da bülbülle sohbet ediyor. Gül hep ağlıyor, gülüyorsun. Sen hep ağlıyorsun diyor. Allah Allah diyor. Sevginin diyor dikenle üstüste mi geldi diyor. E tabii yani bil. Tecahül-i Arif nedir diye sorsalar, soruluyordur herhalde liseden edebiyat derslerinde bilmiyorum. Tecahül-i Arif'in en güzel örneği bu eserdir işte ya bilmezden geliyor. Bilmez mi Bülbül'ün derdini sevgilisi Gül ona yaklaşamıyor çünkü arada diken var. Ey hayali aşka kul olası sultansın yine ve zatide hat yoksa bir zülfü perişanın mı var? Aşkta kavuşmak olmadığı nüktesidir işte burada da anlatılıyor. Şimdi hocam. Neden? Dünya sınırı da ondan. Programın e, evet. son 10 dakikasına girmişiz. Nasıl evet. geçti ben açıkçası anlamadım. Ama biliyorsunuz e, her bölümde lügate He. bakıyoruz. Her bölümde bir... E, İşaret levhamız var. Ne seçtin? Şimdi hocam ilk önce Abad'a bir bakalım isterseniz. Tamam. Söz Abad. Abad. L evet. Evet. evet. Haydar Abad. Mihrabat. Evet. Şimdi Abad. Hı. Mamur, şen, bayındır. Çokluk bildirir demiş. Tersi berbattır. Evet. Ee, geri taraftan yine başka bir e, şekilde var. Ebedin, e, sonsuz gelecek zamanlar diye devam ediyor. Evet. Şimdi hocam... E, Hayali beyden de merhamet umma gönül bu gerdişi şey bir battan bidattan evet. kimse mamur olmamıştır bu harabattan ha. Ha. bu acımasız merhametsiz dünyadan sakın merhamet umma kimsenin yüzünü güldürmedi bu yani berbadın zıddı abadın zıddı berbat yani burada kimsenin mumu sabaha kadar yanmaz Fazla heves besleme diyerek. O bendeki örnekler de onlara benziyor. Acı çek ister isen lezzeti zevki ukba. Ahirette zevk duymak için dünyada acı çekmelisin diyor. Ama bunu verdiğimiz hale bakar mısınız? Talihkam olduğu için madeni dürdür der ya. Suyu acı olduğu için içinde inci var denizin diyor. <gülüyor> acı, acı da lezzet, lezzet acı da. Ya, ya böyle bir tefekkür biçimi. Yeridir de yerinde yeri terk edersen. Gökler el üstünde tutar seni manendi sama. Artık yeri geldi diyerek makamı delikanlıca, cesurca reddedersen, uçaktan paraşütle atlama yiğitliğini gösterirsen merak etme düşmüş gibi görünürsün ama seni Niye el fela, üstünde tutarlar. Evet, Güneş gibi olursun. yükselirsin. Yani sırtını dönmek, istina, vazgeçmek insana çok şeyler kazandırır. Yani kuldan, insandan beklentiyi kesip sadece Tevekkel Allah deyip efendim benim nasibimi o gönderir o verir takdir onun e, sorularımdan birisi de şuydu hocam buyurun e, dünyaya meyli olmayanların şi şiirleri daha bir lezzet elbette bir her şeyi oluyor. yaptığı yemek de öyle yani, yani ettiği söz de öyle. Dünya, dünyayı pek şey yapmamış. Tamam sarayı Tabii. falan görmüş ama dünyanın peşinde de çok fazla koşmamış bir Sevgi. iş. Sevgi mesela yani. elinde olup olmaması değil. Yani dünyayı elde tutmak, kazanmak değil kusur olan. Sevmek, kalbinde yer vermek. Dünyayı seven vefasızdır. Bişirdiği adamı zehirler bıraksan yani şiir yazmasını şunu bunu geçtik. Yani menemen yapsa adama zarar verir. <gülüyor> dünya sevgisi e, hastalık, kalp hastalıklarının başı hep de ona işaret ediyorlar işte. Geçip gideceğin köprü diyor. Bununla uğraşma diyor ya. Yani ya sevme yani. Yapama. Sevme. Elinde olacak. Dil beyar destbekar yani. yani. Gönül yarda el karda. El işte Hı. gönül yarda. Anladım. Kalbine girmesine müsaade etme. Eyvallah. Dilla mecnun, ury Dilla mecnun sıfat urya'nı aşk ol henden geç. Bela meydanının gerçek şehidiysen kefenden geç. Hey gönül Necati Bey'e nazire Necati Bey bu, bu manada bir beytin evet, işlemişti. işlemişti kefenden geç diyor hani burada Mecnun gibi ol aşkın çıplağı ol bir şey giymene gerek yok gömlekten de vazgeç yani önemli değil hatta diyor bela meydanında gerçek bir şehit sen delikanlı gibi kefenden de vazgeç yani dünyada gömlek giyme hatta kefene de ihtiyaç yok çünkü fıkhı bir kaide devreye giriyor Şehitler kefensiz gömülür, üstündekiyle gömülürler, onu kast ediyor. Camii zerrini neyler, vermeyen cisme vücut, sayesinden âreden hurşidi rahşan istemez. Kendi varlığından utanan efendim kişi altın işlemeli elbisenin hevesinde olur mu diyor, buna tenezzül eder mi? Gölgesinden utanan güneşi ister mi diyor. Sayesinden areden hurşid-i rahşan istemez. Şubeyte bakınız. Bezlini evvel baharın sor hamuna sor. Mallı dünyadan ne alıp gittiğin karuna sor. Çok güzel bir anlatım. Bezlini evvel baharın sor hamuna sor. Mallı dünyadan ne alıp gittiğin karuna sor. Be hocam. Bezletmek saçıp, saçıp dağıtmak demektir. İlkbahar diyor yeşillikleri, güzellikleri, saçı veriyor tabiata dağda, ovada, bayırda. Kuh demek, hamun ova demek. Bakıyorsun güzellikler görüyorsun ya. Ne oluyor sonra? Göz açıp kapayıncaya kadar yaz geldi, sarardı. İşte göz geldi, kayboldu falan. Ne kadar çabuk gidiyor değil mi diyor. Dünya malına heves ediyorsun ya diyor. Bunu en çok kazanan Karun'du. Akıbet ne oldu ona bir soru ver diyor. Malı dünyadan ne alıp gittin? Karun'a sor. O ne? Çok kazanmıştı. Ne, ne götürdü bir sor bakalım diyor. Şimdi neye değer verileceğini göze sunmak, insana göstermek için verilen misaller hakikaten. Yani biri birinden üstün. Son olarak husrava köyün gedası tacıha Hakan istemez. Abi son diyorum da yani açtıkça açtıkça yani enteresan bir şey ya. Bu da muhibbiye tahmis, kanuni merhuma evet. tahmis etmiş. Son üç gedası. dakikanaymış hocam ha, onu da söyleyeyim. Bu da tam 3 dakikalık zaten. Eyvallah. Evet o şekilde söyleyeyim. Evet 3 üç, üç dakikalık. Husreva köyün gedası Taci Hakan istemez. Olmaya tahtı saadette Süleyman istemez. İnsücün emrine cümle bende ferman istemez. İhtiyarı fakreden dergahı divan istemez. Zadı gamdan özge herkiz kendinden nan istemez öbür kıtaya geçmeyeyim. Hüsrâo, ey Hüsrâo, ey padişahım. Şimdi tahmisi kanununa yaptı. Doğrudan ona söylüyor yani. Senin köyünün, köyünün gedası. <gülüyor> Şimdi o padişah ya etrafındakiler geda dilenci. Evet. Zavallı miskin. Çok ihtiyaç sahibi. Yani kendisi. Senin gedaların, senin dilencilerin e, sultanlık istemez. Çünkü sana e, köle olmak sultanlıktan üstündür. Baki merhumun da öyle bir beyti vardı. Yani diyor ben diyor sultanımın kapısında da köpeklerle aynı tabaktan mama yemeyi İran şahının misafiri olmaktan istin tutarım diye falan. Yani kilavu neyse ona geçmeyelim. Vakit çok az dedin. Olmaya tahtı saadette Süleyman istemez. Süleyman olmayı, taht saadet tahtına oturmayı da istemez. Senin kölen olmanın verdiği saadetle. İnsucun emrine cümle ben de Ferman istemez. Takviye diyor aynı şeyi söylüyor. İnsan rejine emreden. Hz. Süleyman Peygamberi saltanatı kastediliyor. İhtiyarı fakreden dergâhu divan istemez. Fakirliği tercih eden, ihtiyar eden, seçimini bu yönde yapan. Tabii fakirlik kavramını yanlış anlamamak lazım. Buradaki fakir cebinde parası olmamak, muhtaç olmak falan borca batmak anlamında değildir. Fakr, Allah karşısında ganiyi mutlak olan, hakiki zengin olan Allah karşısındaki acizliğini idrakin adıdır. Yani bir haldir, bir makamdır, bir kavrayıştır. Farkında, farkında olmak olmaktır. Yani. yani ben fakirim diye zannetmek ki senden aşağıdayım böyle aşağı görme beni der Fuzuli. Aynı şeydir yani. Bu e, fakrı ihtiyar eden, Allah'tan başkasına ihtiyacı olmama halini seçen dergâh-ı divan istemez. Artık onu hiçbir şey ilgilendirmez. Hiçbir şey onu mutlu etmez. Verilirse yapar. Vazifesini yapar ama talip olmaz. Zadı gamdan özge herkiz kendine nan istemez, gam azığından başka ekmek bile istemez diyor. Hiçbir talebi kalmaz ve bir büyüğün sözünü hatırlayalım. Bu bana lazım değil diyen rahat eder. Bu bana lazım değil diyen rahat eder. Dünyada rahat etmenin de tek yolu bu zaten. Bu dediğim haletin adı istinadır. İstina bu bana lazım değil demeden bu dünyada rahat etmenin imkanı yok ve unutulmamalı ki bu dünyadan sağ çıkmayacağız ve selam. Yani Karun'a sormamız gerekiyormuş. Sor <gülüyor> <dünyadan. gülüyor> tabii soralım anlayalım. Evet, evet. O kadar farklı şairleri işledik bugüne kadar evet. her seferinde aynı noktaya geliyoruz. Tabii. Dünyadan, Aynı mektebin talebeleri bunlar. Işte dünyadan ele tek çekenlerin söylediği hakikat de bize tokat gibi geliyor evet. yani. Yerinde buluyor. Biraz evet. böyle kalbimize de böyle bir dokunuyor, dokunuyor. Yüreğimize de dokunuyor. Eyvah diyoruz ya biz bunu bugüne kadar niye fark niye etmemişiz fark de dedettiriyor. Ama geri taraftan bakıyoruz bu işte dünya telaşı içinde Hepsi bir kenarda kalıyor. Kabristan'da ne kadar munis oluruz değil mi? Evet. Dönüşte şehre varana kadar tekrar eski hale. İyi ki de döneriz. Gaflet olmasa dünya hayatı yaşanmaz evet. hakikaten. Ama abartmamak lazım. Hocam teşekkür ediyoruz. Estağfurullah. da güzel bir sohbet oldu. Ben Eksik olma çok teşekkür ederim. lezzet abi. aldım. Eksik olma. Bugün divan edebiyatının büyüklerinden Hayali Bey ve şiirlerini konuştuk. Haftaya başka bir şairimizle karşınızda olmak üzere. Hayırlı akşamlar efendim.